Sayın dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir programı sunuyoruz. Edül Vefat Sahibi Doktor Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Genel Koordinatör Radük Karadayı Program Yönetmenleri Atilla Yiğit Hüseyin Aydemir Senaryo Mehmet Mert Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Teknik yapım Atan Tardan. Hey Tayfa! Ebu'l Vefa hazretlerini gördün mü? Hazırcı İyi, sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim. Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalım neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tabaf ediyor. Resulullah'ın Ravda-i Mutahharası'nı ziyaret ediyor gibiyim. <gülüyor> İnşallah tekrarı nasip olur. İnşallah. İçim öyle sıkılıyor ki. İstanbul fethedildiğinden beri... ...şu Rodos korsanları Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok. Korkaklar salim olur. Kâfi miktarda tayfamız mevcut ama... ...tamam. Tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyor. Hukuk devir gemi! Hukuk devir gemi! Ne? Ne? Gemi mi? Bayrağına dikkat et bayrağına Bir korsan gemisine benziyor kapta Üstümüze geliyor Evet Rodos korsanları İyi işe yaklaştılar Ateş ediyorlar Hayrolar Kılıç hava küpek ne bulursanız sonuna karşı koyun.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 <gülüyor> Okçular kaptanı ovat tutun. Bu iş çok uzadı. Hadi. Allah. Oh, <gülüyor> kaptanlarını harcadık. Silah sıkını affettim. Tiğerlene bağlayın. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hırsiyanmış. Hadi tayfa bozultular sizi. Güzel hırsiyan değil malı altını olan lazım. <gülüyor> Çocuklar bu iş tamandır. İyi iş başardık. Hadi daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru roldursa. Hadi yelkenler foroğa. İstanbul'a hakimse... bizde de Akdeniz'e hakimiz. <gülüyor> Esirleri doğru kalesinden de götürün. Hasta ve ne yapalım? Hepsini zindan atın. Emrin olur reis. Reis yeşil sarıklı biri vardı ya hani... Evet. ...senin de dikkatini çekmişti. Evet. Şeyh mi ne diyorlar? Öyle biri işte. Şey, ha, Güzel. ...aklıma çok parlak bir fikir geldi. Bayağı meraklandım. <gülüyor> Yine bir muziplik mi? Aslama. Biraz sabredersen görürsün. Patlamam reis. Ayrı bir hücreye at Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret. <gülüyor> <gülüyor> ne Ne <konuşursun> sen? <gülüyor>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 Bari dindaşlarımın yanına götürün. Sen Hristiyan'da olsan Türklerin uşağısın. Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki. <Gülüyor> Aman yalvarırım ölme. Geber. <Gülüyor> Neredeyim ben? Neredeyim? Su. Su verin. Nihayin kendine gelebildi. Su. Su. Bütün gece sayıklayıp durdum. Siz kimsiniz? Anam Muslul ettiğine Evul vefa derler. Neredeyiz biz? Rudolf Adası'nda ve Zindan'da. Zindan'da mı? Doğru. Zindan'dayız. Evet. Ayakların bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma. <Gülüyor> Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin. Öyle. Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz. Niye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyor. Ne bana biraz su. Ne olur su. Sakin ol, sakin ol. Dayanamıyorum. Kendini toparlamaya çalış. Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler. Ömetsiz olma. Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var.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 Onu sana getirdiler. Hepsi bir yudum zaten. Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzünü öyle. Hadi iç. Hı. Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim. Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış. Ne iyi insan.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 İlahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sanki birden hafiflediğimi, değiştiğimi hissettim. Madem değiştiğini hissettin, o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne? E, justi.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 İnşallah o da Müslüman olur. Yani tesir. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. Bu yetmezmiş gibi şimdi de şey ebul ve çıktı başımın. Giza, Giza, Giza kalk kalk ne yapıp duruyorsun be tembel kadın katta. Bağırma durma kadın. Bağırırım tabii kalk gel gel gel şu hayvanı hazırla. Ne oluyor geliyor? Kusacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sakin ol. Ah Krito gene mi? Ne gene birisi be? yoksa suya mı süt katacaktım? <gülüyor> Sen karışma bu ticaret işi. Ben karışmayayım. Peki kim karışacak? Kapa kendini. Eskiden hadi neyse. Şimdi başımızda Sultan Mehmet var. Aman varsa var ne olacak? Sen akıllanmayacaksın anlaşılan. Bir gün bu iş duyulursa... ...o zaman ne olacağını Allah? Şş, Dırdırından Mavro uyanacak sonra. Korkarım bu gidişle o zavallı yavruyu da mahvedeceksin. Ah, şimdi jüsti olacaktı ki. Jüsti, jüsti. Hala onu sayıklıyorsun. Eee, unutmak kolaydır. Kaç yıl geçti aradan, hala bir haber alamadım. Dimitri'nin peşine takılacağına kardeşini ara sahip. Dimitri'ye laf söyle etmem. O da olmasa kristiyanlığımızı hepten unutacağız be. Aman, geç kalacağım. Yardım şu düğünleri yükleyelim. Ver şunu, ver. Özürünü de ver bakayım. Ver. Ye, ye, hadi. He, İşte şey, gülbek kanın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergahlar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar güçlü dergahın bahçesindeki sarıklı genç, tıpkı tıpkı üstü. Olacak şey değil. Nasıl da benzer? He he he he Ama imkansız. Bu Müslüman biri. <gülüyor> başıma. <ver. gülüyor> Üstelik de bu levfanın derdiyimle. Ama neyse başıma. Taze tuz, taze tuz, taze tuz.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 Ondan izinsiz adım atma. İzin al sonra ara. Hı. İyi ki gitmemişsin bak. Bahçedeler. Hadi yanlarına git. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geldiniz mi? Evet efendim. Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim. Başüstüne. Evet.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 Kaç ettin? Süt çeyladım az bekleyesiniz. Süt sesleniriz. Ha? Ama şu fakir nine hiç süt almazdı ya. Parası var mıdır? Süt çeyladım. Ne var nine? Şu kaba süt doldurasın. Paran vardır. E var var sen doldur hele. Ver bakalım. Heh, heh, heh. Tamam. Asütün biraz soğuk gibi. Ne bulusu be? ...ayda yılda bir süt alacaksın... ...onada da kusur bulursun. Eee hemen kızma canım... ...akçem olsa her zaman alırım. Aman canım laf mı ben yine. ...şimdi alırsın ya. E, alıyorum ama akçeler daha bu sabah elime geçmiştir. Yoksa birine borç mu verdin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evladım ben de akçenine gezer... ...fakirim biriyim... ...pek arayıp soranım da yok. Bu sabah kalktım ki... ...pastasın altından içeri bir kese akçe atmışlar. Bu mutlaka ebul vefadır. Ee kim atmış peki... E ne bileyim herkes bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Aa, bu mahalleye Ebul Vefa isminde bir büyük zat geliyor. Eee? O bırakmış diyorlar. Hadi be saçma. Müslümanlar bize hiç yardım eder. Buncacık şeyi yaptınız alınır. Bu yardımı tüccar Dimitri yap Dimitri. Eee eh, bu Dimitri daha önce neredeydi acaba? Eee hey, nerede olacak? Sara sıra yeni gelmiştir bir kere. Eee. <gülüyor> Vaziyet hiç de iç açıcı değil. ...bunu hemen Dimitri'ye bildirmeli. Hadi sana bol kazançlar eyla. Sağ olasın, sağ olasın. Hadi kazışın! Kazışın! Hadi kazışın!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 Hütüt kuşu yok. E, o nasıl bir şey efendim? Serçe kadar bir şeycik. Süleyman Aleyhisselam Hütüt'e haber yolladı gelsin diye. Ama Hütüt haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve Hütüt davetinizi reddetti. Ey Allah'ın Resulü gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman Peygamber, Git ona söyle, kendisini cezalandırırım. Çabuk gelsin emrini verdi. Haberci gene gitti. Hüttütün yanına vardı, Peygamber'in emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hüttüt kızdı ve haberciye, dikdeki sarayını başına yıkarım üstüme gelmesin tehdidiğini savurdu. Elçi ne yapsın? Oyunu büküp geri döndü. Kuşun sözlerini birbirin nakletti.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 Hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslüm evladım? Ben de arka sokağa gidebilirim. Hayır. Önce bu sokaktan devam edeceğim. Ama efendim... ...bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki. Olsun, olsun. Yine de buradan devam edeceğim. Siz bilirsiniz efendim. ...diyor musun? Hayır efendim. Dinle bak. Kiraz istiyorum. Anne. Kiraz. Anne. Evet duydum. Ee, bakın işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor. Zavallı yavrum. Nasıl ağlıyor? Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya. Evet efendim. İşte onu bu eve bırakalım. Emredersin. geciren yavrum. Kes ağlamayı da uyu artık. Hadi yavrum. Bana ne? Bu kirazlardan istiyorum. Gecenin bu saatinde sana nereden kiraz bulayım yavrum? Esma kapının önünde kiraz yiyordu. Vakit gecenin bir yarısı oldu. Esma ne arasın dışarıda? Hayır daha önce. Elinde kınalı kınalı kirazlar vardı. Ah şok şokumuşunuz. Hiç de dikkat etme. Çocuk işte. Ne görse canı istiyor. Ah yetimler. Babası sağ olsaydı ağlatır mıydı hiç Hicran'ı Anne, Esma'ya kirazları babası mı almış? Evet canım, hadi uyartık. Babam gelince bana da kiraz getirir mi anne? Elbette Hicran'ım, getirir tabii yavrum. Peki babam niye dönmedi hala? Baban çok uzaklara gitti kızım. Belki de hiç dönmeyeceğim. Anne, kapı tıkladı. Babam olmasın, hadi bakalım. Ne tıkırtısı yavrum? Hadi yat da artık. Duysun anne. bir bakalım, ne olur? Peki, peki bakalım ama. Sonra hemen yatacaksın, tamam mı? Tamam anne sen. İyi. Gel bakalım. Bak, kimse yok işte, gördün mü? Hadi yat artık. Ama burada bir çıkın var. Çıkın mı? Bak, işte. Allah Allah. Kim bırakmış olabilir? Ne var acaba içinde? Bakalım anne. <gülüyor> ...üzerinde hediyedir yazılı. Çabuk aç. Tabi yavrum açtım işte. Kirazlar anne. Kınalı kınalı. Allah. İnanılır gibi değil. Gerçekten de kiraz bunlar. Ama ama nasıl olur? Bak anne çörekler. Hmm. İy, güzel güzel elbiseler de var. Demedim mi ben babam diye?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 ...şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim. Aa, bu köpek bana doğru geliyor. Dur şuradan bir taş Hoşt! Hoşt! Git hadi git! Çekil yolumdan! Acayip! Sanki beni tanıyor bu köpek. Yoksa... Aa... Evet bu Çomar. Ne arıyorsun sen burada bakayım? Çomar gel hadi. Haydi değil gidiyoruz. Bu da mutlaka Liza'dır. Ne yapacağım şimdi? Geri de dön hemen. Hay Allah. Çomar. Çomar git. git hadi. Dur elimi ayağımı yalayıp durma. Çomar'a ne oldu birden? Adamı tanıyor sanki. Çomar. Sen ki jüsti. Çomar diye dedi. Uzaklaş yanımdan. Çomar dedi. Bu kaynam jüsti. Evet o. Müslüman olmuş. Jüsti? Jüsti sin sen. Benim Lisa. Ben. <gülüyor> Ama kaçarki bir bir halim var. Yoksa.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 Krito'nun kardeşi Şeyh Ebil Vefa'nın dergahında. Ee, ne var bunda? Krito seni Ebil Vefa'nın talebesi olarak bilirse bir taşkınlık yapabilir. Aa, demek abim Ebil Vefa hazretlerine bu kadar düşman. Hem de nasıl? Dimitri'ye de uydu bir kere. O nedirse yapıyor. Dimitri kim? Dimitri şu yıllardaki kiliseye bol miktarda para yardımında bulunan bir zengin. Papazlar, rahipler tuttu. Gençlere, çocuklara Hristiyanlığı öğretiyor. Ee, peki böyle yapmasına sebep ne? Ne olacak? Seyfi Bül Vefa. O bu semte yerleştiğinden beri... ...Hristiyanlar birer ikişer Müslüman oluyor diye... ...mani olmaya çalışıyor. Dimitri mani oluyor. Hı. Hem de kardeşim Krito ile. Yeğenin var mı? Evet var. Mavro. Beş yaşında. <gülüyor> Krito sevinçlidir şimdi. Bir çocuğum olmuyor diye üzülüp duruyordu. Öyleydi ya. <gülüyor> Geciktim. Bana müsaade.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 Selamünaleyküm Ruşen Kardeşim. Ve aleykümselam. E, ne oldu? Bir sessizlik var. Padişah Efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergâhı geldiler. Öyle mi? E, şimdi içerideler mi? Hayır. Ziyaret edemeden gittiler. Gittiler mi? Evet. E, sebep? Bilmiyorum. Hocamız Ebil Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler. Demek görüşmek istemediler. Evet. Hocamız içerideler. Hadi yanlarına giderim. Hadi. ...aşılmaz denilen surlarını aşarak... ...onu fetheden padişah... ...bir gönül sultanının tahta kapısından... ...içeri girmeye muvaffak olamadı dediler. Sonra? Bir müddet sustular. Çok üzgün görünüyorlardı. Böyle ki... ...gözlerinden birer damla yaş süzüldü. Efendim... ...görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz. E, madem öyle... ...niçin kabul buyurmadınız?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 Kabul ettirmiş be! Bunda ne var? Etmemiş de etmemiş! Padişah dergahın kapısına kadar geldiği halde... görüşemeden dönüş ne kadar ağır bir şeydir düşünebiliyorsun! Olsun! Olsun! Bu Türklerin padişahları da bizim bildiğimizden çok farklı! <gülüyor> Hristiyan krallarına hiç benzemiyor! <gülüyor> Göreceksin Liza! İşler kendiliğinden düzelir! Ebul Vefa kendi kazdığı kuyaya kendi düşecek! Hmm. ...Jişti'nin durumunu bilse... ...bu kahkahaların yarıda kalırdı ya... ...ah söz verdim Jişti'ye söyleyemiyorum. Yeah, Neyse... Nice. ...sen Mavro'ya iyi bak... ...dikkat et hastalanmasın. ve <gülüyor> <gülüyor> vefa da... ...dergahına ilave binalar yapmaya başlamıştı ya... ...boşuna... ...artık yarım kalacak... ...padişahım iltifatları da kesilince... ...halk da desteklemez onu... ...böylece işi tamam... ...ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim... ...muhakkak onun da geçezi şimdi. <Gülüyor> Maşallah... ...öğlenin bu sıcağına rağmen... ...ne de güzel çalışıyorlar. Müslüm evladım... ...inşaat daha ne kadar sürer dersin? Efendim biz de bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz. Bunun için de Ruşen kardeş çarşıya amele bulmaya gitti. İnşallah bir an evvel biter de daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz. İnşallah efendim. Demek Kritoda da bu işin içinde ha? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı? Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedik. Ancak hanımı Giza'nın söylemesinden endişe ediyorum. İnşallah söylememiştim. Aa bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm Efendim iki amele getirdim. Hele dinlensinler biraz. Böyle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra iş başı yaparsınız. Baştın efendim. Amelelerle ben ilgileneyim efendim. İyi olur evladım. Ruşen de bu ara ibrik getirirse bir abdest tazelemiş oluruz. Hemen getiriyorum efendim. İşte leğenle ibrik hazır efendim. Allah razı olsun. ...çok neşeliyim ben. Gene ne oldu? Sultan bebe öldü. Bilmezsin. Biliyorum elbette. Cenaze namazını da... ...seysel <gülüyor> Ebul Vefa kıldırmış. <gülüyor> Aman o evet o kıldırmış. Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor. Bebek. Evet. En büyük seyri kaybetmiş oldum. Ne kaybedecek? Fatih öldüyse yenisi gelir. <gülüyor> Türklerde devlet adamı mı yok? E, gelmesine gelir. Ama Ebul Vefa'nın işi zor. Krito, bırak şu zırvaları. Evet. mavroyla ilgilen biraz. Ne, ne, ne olmuş Mavro'ya? <gülüyor> ne olacak? Evet. Çok istaksız. Boğazından lokma geçmiyor. E peki neden söylemesin Beliza? Öyle bir girdin ki içeriye söylemeye fırsat. E, ben onu hemen bir ekime götüreyim. Dur, <gülüyor> dur, dur, dur, dur. Akıl edebildin.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 Padişah Efendimiz'in bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun edilmiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler. Ee, pe pek anlayamadım efendim. Demem şu ki bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi Efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır.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 Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul... ...kılıcını keskin... ...sayeni meşgul eylesin. Ah, Durdu, durdu, durdu da biz de dururuz böyle. Hala ne yaptım, ne etsem ben bilemedim, şaşırdım, kaldım. Bu kadar ilaç kullandık, nafili. Liza, yoksa bu hekimler kasıtlıdır. Ee, biz Hristiyanız ya. Saçmalama İsa aşkına. İyi, sen zaten boşuna laf söyleyip durursun. Başka bir şey yapmasın ki. <gülüyor> Saçmalıyorsun sen. Neden? Fatiha'nın ölümüyle mebul ee? vefa desteksiz kaldı dedin. Ee? Hani? He. Bilakis, Sultan Bayezid de babası gibi şefetten diye hürmet ediyor. E canım efendim bunu da nereden çıkardın şimdi? E duymadın mı? He. Padişah kızı Selçuk Sultan'ın nikahını Ebu Vefa'ya kıydırmak. E, aman canım bu bir kabul etmemiştir. Evet kabul etmemiş He. ama onun tavsiye ettiği kimseye kıydırmış. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hı. Sultan bunları siyaseten yapor Kusura bakma Makrito, senin zeka seviyenle Mavron'un ki arasında hiç fark yok. Zaten kabahat seninle evvelinde. Hikime bir kere daha mı gitsin? He? Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız. Evet efendim. Bu sefer önce yaşlılardan başlıyorum. Efendim yaşlı deyince hatırladım...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 Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik. Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne niyet ettiniz efendim? Biraz istirahat buyurmaz mısınız? Erdar ol evladım, erdar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz. Buyurun efendim. Ah, Müslim evladım. Sen de şuraya otur. Efendim, hastalar ...hal hatırı soracak verinin gelmesini hep beklerler. Ya, ya, ya. Çeken bilir. Döşe kesirliğini çeken bilir. Ee, efendim, e, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp gideyim efendim. Tabii, tabii. Getirin, getirin şöyle. Şöyle uzatın. Heh, tamam, şuradan tutun, tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım, orada muayene edilecek. Aa, evet. Bu Krito. Krito mu? Kedideki hasta abinin mi? Oğlu olabilir. Neyi var acaba? Şimdi görünen uygun olmaz. Gel, gel biz hasta ziyaretine gidelim. Buyrunuz efendim. <Gülüyor> Azizlerim adamıza koştum, çaresiz kaldık. Çocuk <Gülüyor> evden gidiyor? Bize yardım. Bu çaresizlik, bak çaresizlik, bak. Gelen var, gandı bak, kapıya bak. Kimdir, kim gelir bu zaten, nedir bak? Dur bak, <gülüyor> Sütçü Kripa Efendi'nin evi burası mı? <gülüyor> evet, evet, benim. Nedir? <gülüyor> Çama, çiz, çiz, çiz. Ne isterseniz? Evet, oğlunuz için geldim, hastaymış. İyi ama ben sizi tanımam ki... Siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu? Beni Ebu'l Vefa Hazretleri gönderdi. Ebu'l Vefa Hazretleri mi? Evet. Ee, yani sonra ne istersiniz? Eğer çocuğun hastalığı devam ediyorsa... ...şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi. E bakayım. Hastaya yedi gün müddetle akşamları... ...satıştan artakalan kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır. Bu namete yazılı olanlardan anladığıma göre bu vefa sütte su kattığımı bilir. Oğlumun hastalığının hilirli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu? Siz şifa aramıyorsunuz. Evet. İşte Çare. Kim diyor? Ebulvefa'nın bir adamı. E bak bu namiyi göndermiş. Ebulvefa mı? Peki ne yazmış? Sanki sütle su kattığımı bilir. Çocuğa akşamları artan sütten bir fincan içirin. İnşallah şifa bulur da. O. Ama süt saf olacakmış. Kreto bu adam boş biri değil. Süte su katma diye sana hep diyordum. Ya, dur, dur dur dur biraz düşüneyim hele. ...ne yapacağıma sonra karar verdim ben. Bunun neyine karar vereceksin canım? Dedim ya bu adam bir aziz. Her gidişimde teyzem... Bırak teyze, teyze bırak teyze, bırak teyze, bırak. Konuşma, teyze istemiyorum. O buna adı teki, 70'inden sonra Müslüman olandan ne beklediniz? Ama Kreto şimdi ya çok bu, huzurlu Liza, olduğunu bırak, söylüyor. Bırak. Yüzünün rengi bile değişti. Rıza, kapat şu teyze meselesini. Ben onumu düşünüyorum sadece. Daha neyini düşünüyorsun? Şu reçeteyi tatbik etsen ne kaybedersin? E. Bekle be geldin be geldin. Liza, bunu ne al, sen alırsın. Bak Liza al ama Mavro sağlığına kavuştu. Mavro Türk gibi oldu artık. Mavro, gel yavrumuz. Anne dediğin alor. Bilmezsin. Liza, katil, katil. Kim, ne katil, kim katil? Kim olacak? Senin? Evet peşinden gittiğim Dimitri. Evet. Zavallı Yaslı teyzemi öldürmüş. Aa, Dimitri mi? Teyze. Evet. Evet. Öldürmüş mü? <gülüyor> Eski dinine dön diye zavallıya başka yaptı evet. Reddedince de öldürmüş. Cani. biz cani. Liza <gülüyor> kim dedi sana bunları? Aa, şimdi evet. teyzemin evinden geliyorum. Cenazesini camiye götürdüler. Dimitri'yi de yakalamışlar. Birçok şey anlatmış. Kilekarın dolandırıcının oh. tekiymiş o. Ni allak bullak oldu. Onun yüzünden ebul vefaya da düşman olmuştum. Halbuki o zat oğlumu ölümden kurtardı. Böyle birine nasıl inanmışım. Liza. Ne istiyorsun? İlk yanımdan yanlış kalmak istiyorum. Liza. Liza itiraf etmeliyim ki... ...bu zamana kadar hep sen aklı çıktın. İş geçtikten sonra mı? Züçte i̇şte seneler önce Müslüman oldu. Ne? Sen bir katilin peşinde koştun durdun. Bir daha öyle ne dedim? İstanbul'da da evet. Müslüman anladın mı? Yani sen yerini biliyorsun. Evet. Şeyh Ebul Vefa'nın dergâhında. E, niçin söylemedin şimdiye kadar bilirken? Bir mendeburun peşinde giden insana itimat edilir mi? Peki, peki, peki. O halde hemen Ebul Vefa'nın dergâhına giderim ben. Ne yapacaksın dergâhta? Dur, dur Hristos. Dikkat, dikkat. Dikkat,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 Ebebiz. Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydı herhalde. Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur. Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesin mi acaba? Katil. Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tevbe ettim. Bütün kabahatlarıma.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 Nihayet kavuştum sana. Jüsti öldü. Ne? Jüsti öldü mü? <gülüyor> ya sen? <gülüyor> ben Müslim. Ee, anladım. Ee, yeni ismin. Eski Jüsti ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar heybetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştiriyor? İslamiyet insanı değiştirir Grito. Seni bile değiştirir. Aklımdan geçeyini okudum. Ya Hazret. Ben de Müslüman olmak isterim. Hemen ol. Müslüm. Kardeşine kelime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin. Bir tas çorbasını içersin. Ya Liza Efendim, yengen o Krito'dan akıllıdır. Teğhereti sundu. Bir başka programda buluşmak diye hoşça kalın.